Bismillah, elhamdülillahi, vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de ve veba'de Geçen hafta birinci kitabın tekrarını yapmıştık. <gülüyor> Bu hafta yeni dönemin ilk dersi olacak inşallah. İkinci kitabın birinci dersi. Dersül evvel birinci ders Haşim ile müderris arasında, öğretmen arasında geçen bir diyalog. Haşim, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye hocasına selam verir. Hocası, El Müderris, Ve Aleykum Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye selama mukavele bulunur. Haşim, Keyfe Haluke Ya Ustadı, Ey Üstad, Ey Hoca, Halin Nasıl, Nasılsın? Lealleke Bi Hayrin, Umulur ki hayır üzeresin. Hayırlasın. İyisin. Umulur ki iyisin. Lealle burada umulur ki. Bir de bunun zıt manası var. Korkulur ki. Kendisinden sonra gelen kelimeye bakarak bu mana verilir. Hayır. Güzel şeyi ifade ettiği için umulur ki dedik. Kötü bir şey olsaydı o, o zaman korkulur ki diyecektik alleke umulur ki sen hayır üzeresin veya hayır üzere olduğun umulur gibi manalar evet. müderriz cevabın Elhamdulillah hamdallah'a mahsustur övgü Sena yüceltme Allah'a mahsustur ve keyfe haluk ente Haşi mu ve Ey Haşim Sen sen nasılsın hani böyle vurgu yaparız ya sen sen nasılsın <gülüyor> Ene uhibbuke kethiran ya hashimu, Ey haşim ben seni çok seviyorum. Ene uhibbuke uhibbu seviyorum. Ke seni seni seviyorum. Kethiran çok seviyorum. İnneke talibun zekiyun ve müctehidun ve zuhulugin Burada da çok sevginin sebebi zikredildi. İnneke muhakkak ki sen, gerçekten sen, şüphesiz ki sen, mana alanına gelen tekit eder Ki dersimizin konuları bunlar. Bunları konuların içerisinde anlatıma bırakıyorum. Şimdilik tercüme edip geçiyorum. Şüphesiz ki sen zeki, çalışkan ve ahlaklı bir öğrencisin. Yani seni çok sevme sebebim bunlar. Emin bakistane en te em minel hindi ya Haşimu. Ey Haşim Sen Pakistan'dan mı Em yoksa Hindistan'dan mısın Em yoksa manasına bağlaç Haşim inni minel hindi Gerçekten ben Hindistan'danım Ben muhakkak Hindistan'danım Deriz ve zemilükellezî karece me'akel âne minel fasli Ehuve eydan minel hindi Şimdi sınıftan seninle beraber çıkan okul arkadaşın var ya Huve işte o Huve e, zamirinin girişiydi bu Ehuve eydan o da Hindistan'dan mı bu ve kim? Işte. Zemîluke ve devamındaki e, sıla cümlesi, ellezî ve ism-i me mevsulun me me me devamındaki sıla cümlesiyle giriş yapılan kişi. Yani şimdi sınıfında sınıftan seninle beraber çıkan okul arkadaşın var ya, işte o da Hindistan'dan mı? Eydan hatırlayın. de da manasına bağlaçtı. Çekim değil de bağlaçtı. Yani o da senin gibi, hani sen Hindistan'dansın ya. O da senin gibi Hindistan'dan mı gelme? O manada sordu onu. O sebeple onu biz de da diye bağlaç olarak kullanıyoruz. O da Hindistan'dan mı? Cevap la innehu in Pakistane. Hayır, şüphesiz ki o Pakistan'dandır. Inne saateke cemile tunya hashimu. Ey hashim. Şüphesiz ki saatin güzeldir. Şüphesiz ki saatin güzeldir. Eminel yabani hiye o Japonya'dan mı? O saat hiye'deki zamir nereye gidecek? Saat gidecek. Saatine gidecek değil mi? O yani saatin Japonya'dan mı? O güzel saatin. La el hindi. Hayır. Şüphesiz ki o Hindistan'dandır. E hiye em râhîsatün O pahalı mı yoksa ucuz mu? Gâliyetün <Gülüşmeler> râhîsatün O pahalı mı yoksa ucuz mu? İnneha râhîsatün cidden Şüphesiz ki o cidden ucuzdur. İnneha bimiyeti rûbiyyetin fakat Şüphesiz ki o Sadece. Fakat burada sadece manasına. Yalnız. Sadece manasına. Sadece e, 100 rubiyedir. 100 rubiye rubiye Para birimi. Hindistan para birimi. O 100 rubiyedir. Fakat sadece. E fakat sadece. Yalnızca. Kem ehan leke ya Haşimu. Ey Haşim. Senin kaç erkek kardeşin var? li <lî> selâfetü ihvetim. Benim üç erkek kardeşim var. Görüyorsunuz buraya kadar birinci kitaptaki gördüğünüz birçok kaideyi işledi. Sadece şu şu kadarlık kısa pasajda. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Müderris tekrar sordu. Etullâbunhum. Onlar yani erkek kardeşlerin öğrenci mi? La innehum tüccarum. Hayır. Şüphesiz ki onlar tacirdirler. Tüccardır. Ve kem uhten leke. Ve senin kaç kız kardeşin var? Li erbau ehevatin. Benim dört kız kardeşim var. Üç erkek kardeşim var. Dört kız kardeşi varmış. E fil hindi hünnel Anne, E fil hindi hünnel âne Şimdi onlar Hindistan'da mı? Cevap La inne hünne hünâ bil medinetil münevverati ne ebî ve ümmî Hayır şüphesiz ki onlar burada babam ve annemle beraber medine-i münevverededirler. E talibatun hunne Onlar öğrenci midirler? Dört tane bacısı var. Medine'de onlar annesiyle babası beraber. Onlardan soruyor öğretmen. Onlar öğrenci midirler? Cevap la inne hunne müderrisatun bin medresetin sâneviyeti. Hayır. Şüphesiz ki onlar lisede bayan öğretmendir. Müderrisatün bilmedinetil şibilmedresetit taneviyeti. Okuma parçamız bu. Şimdi bu parçada geçen kaideleri ki bir kısım yeni kaide geldi. Onları ve yeni kelimeleri, uygulamaları aşağıda e, açıklayacağız. Temariyunu alıştırmalar. Ecib anil esileti rahatiyeti. Gelen soruları cevapla. Bunlar parçayla diyor sorular. Mineyne Haşim'u Mineyne Haşimin Haşim neredendir? E yuhibbuhul müderrisu E yuhibbuhul müderrisu. Parçada biz uhibbu'yu gördük. Burada yuhibbu dedi. Neden? Parçada çünkü ben seviyorum diyordu. Burada öğretmen onu seviyor mu? Yuhip bu seviyor mu? Hu onu. Kim? El müderrisu. Ye, ye Öğretmen ye onu. Mu? Ne? Ye, bu da yuhib bu diye. Yani o mu? seviyor. O seviyor. O, o kim? El müderrisu. Kimi? Yuhib bu hu. Onu. Hu kim hu? Haşim. Haşim. Evet. Hemen bir önceki cümlede bakın Haşim var. Yani hu zamir, zamirler ne yapardı? Kendinden önceki yerde aranırdı. Evet. Öğretmen onu seviyor mu? Mineyne sa'atuhu. Onun sa'ati neredendir? Kimin sa'ati gene? Haşimin sa'ati. Bir kem hiye? O kaçadır? Bi kem, kaçadır? Hiye, hiye nedir? Ne yani? Sa'at mühendis değil mi? En yakın mühendisle bakıyoruz. Saat var. Evet. Kem ehan lehu Onun kaç, onun kaç erkek kardeşi, kardeşi var? var? Buradaki lehudaki hu zemri kime gider? Haş. Haşime gider. Kem uhten lehu Onun kaç kız kardeşi var? Hakeza. Eyne ehevatuhu Onun kız, kız kardeşleri nerede? nerede? Bunlar sorular. Şimdi siz Parçadaki ni alıp yazmayacaksınız. Parçadaki ne? Parçadakiler neydi? Benim kardeşim, benim saatim diyordu. Siz ne yapacaksınız? Onun kardeşleri, onun saati, onlar diye söyleyeceksiniz. Yani zamir değiştireceksiniz. Ona dikkat ediyorsunuz. İki eshâni da hadîl alamete okey imam el cümeli sahihati Sahih cümlelerin önüne bu okey alametini koy. Ve hadihil alameti çarpı emamel cümelilleti leyset sahihaten. Ve sahih olmayan doğru olmayan cümlelerin önüne çarpı alametini koy. Dört tane e, alt alta husus var. Onlardan birinci cümle doğru veya bir cümle doğru. Diğer cümle yanlış. Doğru olan önüne okey. E, yanlış olan önüne çarp koyuyorsunuz. Birinci mevzu Haşim'un, Talib'un, Keslihan'ın A maddesi. B maddesi Haşim'un, Talib'un, Müçtehid'un. Zıt kelimeler. Birincisinde Haşim tembel bir öğrencidir. ikincisinde Haşim çalışan bir öğrencidir. İkinci cümlenin A maddesi Sa'atühü rahisatün On saati Ucuzdur. B maddesi saatuğu galiyet Onun saati pahalıdır. Üçüncü cümle A maddesi saatuğu bir elfi rubiyetin, bir elfi rubiyetin. Onun saati bin rubiyedir. Bin rubiye. B maddesi saatuğu bir miete rubiyet. Saati yüz rubiyedir. Dördüncü cümle ehavatuhu bil medineti minavrat ehavatuhu bil medineti minavrat onun kız kardeşleri Medine-i Münevvere'dedir B maddesi ehavatuhu bil hindidir kız kardeşleri Hindistanlıdır Doğru ünlü, okey yanlış ünlü soruyoruz. Basit bir alıştırma. El salis 3. alıştırma te'mel mai Gelen şeyleri düşün. Burada derste gördüğümüz en önemli kaide olan e, hurufu bilmüşebbehe diye ifade edebileceğimiz yani fiile benzeyen harfler diye tercüme edeceğimiz inne ve kardeşlerini göreceğiz. inne ve kardeşleri. innehu inneha innehum ne dedi ki hani parçada evet Şey, onu nasıl D, da, Bir harf-i en geniş e, tercüme edilebilen harf-i Yani E, A, I, İ, D, D Bir ile birlikte o manaların hepsine gelir cümleye göre. Tamam <gülüyor> Evet. İnne zaid Huve tusâvi innehu yani huve zamirinin başına inne eklenirse inne huve olmaz ne olur? İnne hu. inne hu olur yani munfasıl zamir olan huve neye dönüşür? muttasıla huya dönüşür inne hu evet kayda inne kardeşleri munfasıl zamirin başına geçtiğinde mut, munfasıl zamir muttasıla dönüşür yazabiliriz okumaya devam edelim İnne zaid hum inne hum Hum zaten hem muttasıl hem muttasıl ortak zamirdir biliyorsunuz. İnne zaid hiye İnne ha hiye muttasıl zamiri nin muttasıl nedir? Ha zamiri. Zâid mi oluyor Arapça şey? Evet. Zaid, zaid. Zaid. Tüs burada. İnne zâid hunne tusavi inne hunne İnne zâid ente tusavi inneke Değil mi? Ente, ke'ye dönüşür. İnne zâid entüm tusavi innekum entüm küme dönüşür. İnne zâid enti tusavi inne İnne zâid entünne inne kunne entünne kunneye dönüşür. İnne zâid ene tusabi, inneni ve inni. İkisi de kullanılır ama en çok inni kullanılır. Ama ikisi de kullanılır. Yani, yani i̇nneni ve inni. İnne zâid nahnu, tusabi innena ve inna. Her, her ikisi kullanılır. Alo. Evet burası anlaşıldıysa Dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü alıştırma. Edhil inne alel cümelil atiyeti. İnne'yi gelen cümlelere girdir. Dahil et. Ki hemen burada bir parantez açalım söyleyelim. İnne ve kardeşleri hurufu müşebbehe bil fiil. Fiile benzeyen harfler denir bunlara. Müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına geçer sadece fiil cümlesinin başına geçmez. Müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına geçer. Tamam? İsim cümlesinin. Evet, bakalım şimdi aşağıdaki cümlelere. İlk cümle: Huve tacirun. İnne. Huve tacirun. Huve müpteda tacir on haberi. İnneyi bunun başına dahil edersek nasıl olacak? İnnehu tacirun. İnnehu Tajirun, güzel. İnnehu tajirun. Daha söyleyeceğim şeyler var. Şu alıştırma gitsin. Ene talibun, ikinci cümle. İnni veya, inni i̇nni veya inneni talibun. Evet. evet. Hum minel yabani. İnnehum minel yabani. Güzel. En tüm Ezkiya o Murat. İnneyi bu cümleye başta dahil et. En tüm ezkiya o. İnne Kum. Ezkiya o. Münfasıl zamirler neye dönüşecek? Muttasıla. Hiye mütezevvicetun. Osman. Evet. Mütezevvic evli olan demek. Evli. Bekar zıttı yani. Bekarın zıttı. O evlidir. Nahnu müslimune. Akif. Güzel. veya inna müslimune. Güzel. Entünne Abdurrahman entünne in güzel müştehidatün tün müştehidatün hünne hunne ali hunne muslimatün inne hunne muslimatün güzel ente raculun ömer Ganiyün, evet. En-ti zekiyetun, Mehmet abi. Zekiyetun. Güzel, cehid. Devam ediyoruz. İkrail il emfilete el -Khamis. Beşinci alıştırma. Gelen misalleri oku. Bu misallerle ilgili söyleyeceğimiz, hemen bu in ile ilgili kaydeleri açıklayacağımız, açacağımız e, yeni alıştırmalar. El-Müderrisu cedidun. Öğretmen yenidir. Müpteda ve haberden oluşan bir cümle. Müpteda, müpteda nedir? Baştan El müderris. Haber? Cedidun. Cedidun. Evet. Bu cümlenin başına veya bunun gibi herhangi bir isim cümlesinin başına. inne veya kardeşlere geçtiği zaman ismini ediyor? nereden? Müpteda'yı kendisine isim olarak alır. Ve ismini nasp eder. Müptedanın ismi değişir. Denir ki, innenin ismi. Müptedanın ismi bu sefer değişir. Müptedadan çıkar. İnnenin ismi olur ve harekesi nasptır, fethadır. İnnel müderrise. O müpteda ve haberden oluşan cümlenin haberi de cümlenin haberi değil, innenin haberi olur. İnnen haber olur onu da ref eder yani merfu yapar ötreler innel müderrise cedidun kelime normalde de inne gelmeden önce şey zaten ref halinde geliyor mesela cedidun ya o haber olduğu için de inne gelince de değişmiyor gene aynı harekesi değişmiyor ancak konumu değişiyor orada <gülüyor> innel müderrise cedidun da Cedidun niye merfu dersek cevabımız haber olduğu için değil İnne'nin haber olduğu için merfu. Tekrar söyleyelim burayı. Müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına İnne ve kardeşlere geçtiği zaman inne o cümlenin müptedasını kendisine isim olarak alır. Yani müpteda innenin ismi diye isimlendirilir. Ve inne ne yapar? O müptedayı nasip eder. eder. Yani fethalar. İsim cümlesindeki haberi de inne kendisine haber olarak alır evet. ve onu ref eder. Dolayısıyla bu cümlede inne hurfun müşebbühe bir fiildir. El müderrise innenin ismidir. Cedidun innenin haberidir. İnnenin inneye ait. Evet. evet. Fatımetü tabibetün. Fatıma biliyorsunuz gayrimusarif bir kelime. Fatıma doktordur. Bu cümlenin başına inne geçer mi? Geçer. geçer. Çünkü isim cümlesi değil i̇sim mi? Geçer. O zaman inne fatimete tabibetine olur. Biliyorsunuz e, gayrimusarifler nasp olurdu da cerhali fethayleydi değil mi? Evet. Cerhali kesralı hali fethayleydi. Mecrur hali. Ama nasb olurdu. Yani inne nasp edici bir edat başına geçtiği kelimenin sonunu nasp eder. Gayrimusarif olan kelimede bundan olduğu gibi etkilenir. Arkadaşlar geldiğinde nasp ediyordunuz. Evet. İnne Fatıme te tabibetün. İlk cümlede Fatıma müpteda tabibetün Hayır. haberdir. inne Fatıme te tabibetün neyse Fatıma Bilmiyorum, innenin isimli. ismi Tabibet'ün haberi, innenin haberi. haberidir. Üçüncü cümle Hamidun mütezebbicun Hamid evlidir. Hamid evlidir. İsim cümlesi inne ve bu cümlenin başına dahil olabilir. Evet. O zaman inne hamiden mütezebbicun olur. Şüphesiz ki hamid evlidir. Orada. Derken Hamidun'un nasp halı nasıl olacak? Hamid. Hamiden. Değil mi? Evet. İnne hamiden mütezevvici Evet. Anlaşıldı mı? Hemen aşağıda onunla ilgili bir alıştırma daha var. Ee, bu konuyla ilgili. O alıştırmayı da okuyalım. Beraberce yapalım. Sonra e, aşağıdaki açıklamayı okuyacağız. Edhil inne alel cümelil atiyeti vadbit evahiral kelimati İnne'yi Gelen cümlelere Daha. girdir, dahil et ve kelimelerin sonlarını zaptet, et. Harekele. Harekele. Nasıl? Bakalım. İlk cümle ed dersu sabun. Yani ders zordur. zordur. İnne'yi bu cümlenin başına dahil edersek innet derse sabun, innet derse, sabun olur. Ed dersu sabun cümlesinde ed ders mükteda sab Tabii. haberdir. İnne dersi sabunda. Ed ders. İnnenin ismi, ismi olur. Sabun innenin, innenin haberi Güzel. Es seyyaretu cemiletün. İnne seyyarete cemiletün. İnne olur. Güzel. el Kur'anu, u Kitabullahi. Kur'an Allah'ın kitabıdır cümlesinde. inneyi dahil edersek. Nasıl olacak Mehmet abi? İnnel Kur'ane Kitabullahi. Güzel. İnnel Kur'ane Kitabullahi. Burada bir şey var mı? Ha, şey Haber öne geçmiş. El Kur'an haber değil mi? Yok müpteda. Kur'an Allah'ın kitabıdır. kitabıdır. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulullahi. Muhammed salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın Resulüdür. İn ne bu cümlemen başına geçerse nasıl olur Ömerciğim? İnne Muhammeden. İnne Muhammeden. Resul, rasul, ve sellem, rasul, rasulullahi. Evet Aleyhisselatu vesselam. Aminetü talibetün. Sazena. Ee, i̇nne Aminete talibetün. Talibetün. Güzel. El lugatul arabiyetü sehletün. Osman lugate'l Güzel. El lugatın başına inne geçti. Onu nasb etti. El arabiyyete de onun sıfatı olduğu için otomatikman nasb oldu değil mi? El lugatel arabiyyete. Evet. Ona dikkat. El lugatel arabiyyete sahelatun. İnnel lugate'l arabiyye. Evet. El lugatul arabiyyetu sehletun idi. İnnel lugatel arabiyyete yani, tabii ki sıfat herhalde mevsufuna uyuyordu. Uyuyor yani. Dört yerde. Hadihis sa'atu galiyetun Amir abi Duruyorum. bir dene bakalım. Hı. İnne hadihis sa'ate galiyetun Hâdihi müpteda. Ancak nasıl müpteda? İsmi işaret. İsmi işaretler ne yapıyordu? Değişmiyor. Sonları değişmiyordu. Ancak ismi işaret değişmese bile onun neyi değişiyor? Bedeli değişti. Değişmiyor. İsmi işaretten sonra gelen marife kelime neydi? İsmi işaretin bedeliydi. Değişmiyor. Bedel de sıfat gibi e, neyden bedelsen ona uyuyordu. Değişmiyor. Dolayısıyla Değişmiyor. inne Hadihi saate galiyetun deriz. Hadihi değişmez. Çünkü sonu değişmeyen kelimelerdendir. Ne diyorduk onlara? Mebni. Mebni. Mebni. Evet. Mebni diyoruz. Evet. Zamirler de öyledir. Sıfatlar bu e, ismi işaretler de öyledir. Sonu değişmez. Ancak kendisi nasb konumundadır. İnne hadihi saate galiyetun cümlesinde hadihi innin ismidir. Es-saate hazihiden bedeldir. Galiyetün innen haberidir. Değişmiyor yani. Evet. Sıfatlandırmamız değişmiyor. Bilalün gabiyyun Gabiyyun bende. Ganiy misin? <gülüyor> Gabiyy. Duymadınız mı? Gabiyy. Ganiy. Ganiy. Ganiy. Ganiy. <gülüyor> tamam. Sizin kitap kibar maşallah. Gabi, gabi aptal demek. Gabi anlayışsız. Bilal aptaldır mı diyor? Salak <gülüyor> gibi manalara gelir. <gülüyor> yani. Gabi. Gabi. Selam duyuyorsunuz abi. Öğrenmiş <gülüyor> <Bilal> <gülüyor> de var mı? Kullanılır. Şahtırmadan söyler. Evet. <gülüyor> Bilalun ganiyun singrama göre öyle söyleyelim. O zaman Akif. inne bilalen ganiyun. evet. El müdiru fil fasli. <gülüyor> müdî Müdüre. Müdüre el müdî ve filfastı. Güzel. Filfastı. Evet, burada dikkat edeceğimiz bir şey. El müdîru filfastı cümlesinde müdür müpteda haber ne? fi yani haricar ve mevcuddan oluşan şibih cümle diyoruz. O haber komple. Filfastı <gülüyor> sınıftadır. O zaman e, bu haber kendisi merfu olmasa bile merfu konumundadır, ref konumundadır. İnne başına geçer zaman yine bir şey değişmez. İnnel müdira fil fasli. Fiden, evet. Değil mi? Evet. Elma'u baridun. Murat. İnnel <gülüyor> ma'u İnne başa geçtiği zaman ne yapardı? Müptüdayı nasp eder. Kendisine isim olarak alır. Haberde ref eder. Nasp al demek. Ref ötrel. Ötre. Evet. He. <gülüyor> <gülüyor> Evet. İnne ma'e baridun. Şüphesiz ki su soğuktur. Evet. Hemen altın. Yani. Evet. Hemen altında esciyaretü cemiletün. Müpteda ve haberden oluşan bir isim cümlesi. Otomobil güzeldir. Bu isim cümlesinin başına inne veya kardeşlerinden birisi geçerse ne yapar demiştik? Müpteda'yı nasp eder, kendisine evet. isim olarak alır. Evet, bunu olduğu gibi yazmanızı istiyorum. İnne ve kardeşleri biraz hızlı müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına Geldiğinde müptedayı nasp eder. Müpteday ve haberden oluşan isim cümlesinin başına geldiğinde müptedayı nasp eder ve kendisine isim olarak alır. müpteda ve haberden olur. İnne ve kardeşleri müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına geldiğinde müptedayı nasp eder ve kendisine isim olarak alır. Parantez içerisinde inne ve kardeşlerinin ismi olur. İnne ve kardeşlerinin ismi olur. Nedir o ismi olan? Müpteda. İsim olarak alır. <gülüyor> evet. parantezi kapattık haberi de ref eder müptetane ne yaptığını anladık şimdi habere geçtik haberi de ref eder ve kendisine evet. haber olarak alır Parantez içerisinde inne ve kardeşlerinin haberi olur. Parantez kapak bitti. Estağfurullah. Evet es-siyaret cemiyetün cümlesinde es-siyaretü müttedadır, cemiyetün haberdir. Müttedava haber var, oluşan bir isim cümlesi. Bu cümlenin başına inne veya kardeşlerinin birisi geçerse ki parçamızda inle geçmiş inne seyyarete cemiletündü diye harekelenir. Evet şimdi bakalım es seyyaretu müpteda idi. inne başına geçtiği için ne yaptı? müpteda kendisine isim olarak aldı. Hemen altına bakın. ismi inne yazar. İnnenin ismi müpteda gitti. müpteda ismi bitti ondan. inne'nin ismi oldu. ve ne yaptı? seyyaretu et inne seyyarete oldu. müpteda'yı nasb etti. Evet. Cemilet'ün ise olduğu gibi merfu olarak kaldı. Bunun merfu olarak kalışı haber oluşundan dolayı değil. innen haber oluşundan dolayı. Haber de, innen haber de merfudur ondan dolayı. Bu sebeple başına inne geçmiş cümledeki, bu cümledeki Cemilet'ün seyyaretün haberi değildir. İnnenin haberidir. Ki altında da haberi inne yazar. İnnenin haberi. Ve onda ref eder. Merhub yapar. Evet. Anlaşıldıysa yedinci maddeye geçiyorum. Evet. Teammelil misaleyni İki misali düşün. Misaleyn. Misalan misaleyn. Sümme kevvin cümelen mislehuma minel kelimatil atiyeti Sonra gelen kelimelerden o iki misalin benzeri cümleler oluştur. Misalul evvel el misalul evvel birinci misal eminel el hindi ente em min pakistane em edatının kullanışı var burada. Sen Hindistan'dan mı yoksa Pakistan'dan mısın? Okuduğumuz birinci misalin manası. El misal sani, ikinci misal ise et tabiibun em te'ammühendisun. Sen doktor musun yoksa mühendis misin? Burada birinci misalde bir kalıp, minli bir kalıp, ikinci misalde de minsiz bir kalıp kullandı. Şimdi bize diyor ki yukarıdaki o teemmülün misaleyinde bu iki misali düşün düşündük. Aşağıda gelen 10 tane kelimelerden ee, bu iki misalin benzeri cümleler oluşturduğu. Bakalım gelen kelimeler neymiş? Bir, ente müctehidun keslanu. Bu kelimeleri kullanarak ya birinci misaldeki veya ikinci misaldeki gibi bir cümle oluşturacağız. Birinci misaldeki gibi bir cümle oluşturabilir miyiz? Oluşturamayız. Min var orada. Burada min'i kullanabileceğimiz ne var? Aşağıdaki var bunun Örneğin yani. e min müctehidin ente diyebilir miyiz? Hayır. Ne yapacağız o zaman? Sen çalışkan mısın yoksa tembel misin diyeceğiz. Nasıl? Em, e müctehidun ente em, em, em keslanu. Değil mi? İkinci kalıbı kullanmamız gerekir burada. E müctehidun ente em keslanu. Hı. Sen Çalışkan mısın yoksa tembel misin? <gülüyor> Ama Hemen geliyoruz oraya. İkinci cümlede hie, esinu, es el yabanu kelimeler var. Bu cümleleri kullanarak, bu kelimeler kullanarak yukarıdaki iki misalden birisine uygun bir kalıpta cümle oluşturacağız. Bakalım şimdi. E es hie e el yabanu gibi bir İkinci kalıbı uygun cümle oluşturabilir miyiz? Cümle olur. olmadı. O zaman niye kullanacağız? Niye Min kullanacağız? E minesini hie, m mines yabani O Çin'den midir yoksa Japonya'dan mıdır? Diyeceğiz. Değil mi? İki kalıp yani zaten çok da birbirine zıt kelim şeyler diye kalıplar değil birbirine yakın kalıplar. Bu iki kalıptan hangisi uygunsa ona uygun cümleler oluşturacağız. Bu yeterliyse ben tüm kelimelerin verilen kelimeler okuyacağım geçeceğim. Anti tabibetün mümerri Bunu nasıl, niye, hangi kalıbı uygun olarak kullanabiliriz? Bir kafa yoralım. İkinci kalıbı. İkinci kalıbı uygun olacak, değil mi? Peki dördüncü cümle. Hüm Nasara Yehudun onlar Hristiyanlar Yahudiler. Sani. Sani. İkinci kalıbı uygun olacak değil mi? Hı. Güzel. Hada mescidun ve madresetün Hı. Sani. Hı. Elbette. Hada. Hada. müdiri Seviyaratül müdürlesi, bu da, müdürün otomobili, da, o öğretmenin o otomobili, ikinci gene anlandı. ikinci kalıp. İkinci Ente İkinci azebun. Azeb. kalıp. Iki. <gülüyor> <Bekar. gülüyor> iki <gülüyor> iki yani. evet. İkinci kalıp. İkinci kalıp. İkinci kalıp. İkinci kalıp. İkinci kalıp. İkinci kalıp. İkinci bu İkinci kalıp. kalıp. İkinci kalıp. kalıp. Amma tuken. Bu da ikinci. Son karar mı Şükrü? Son karar. Peki güzel. Evet. Huve, Pakistanı, İranı, misallevel. Peki kalıbı oydu. Alalım Şükrü bir daha. Ehve min Pakistane, em min İrane. Huveyi başa koydun. olmadı. Kalıpta da huve. Min Pakistane huve. Em min irane. Güzel. Cehid. Tamam. Beytuke, qareebun ba'idun. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elbette, ikinci kalıp. Güzel. Devam ediyoruz. Es'am <gülüyor> Sekizinci araştırma. Te'emmelil emsilete atiyetel li zu. Zu hakkında zu için gelen misalleri düşün. Bu bir kaydedir. Zu sahiplik var. Sahiplik var. Evet. <gülüyor> zu için gelen misalleri düşün. Birinci cümle. Müdüruna zu lehiyetin, taviletin. Sizden Nasıl? Bağametin. taviletin. Sizin kitap daha layık maşallah. Ne sakal var, ne şu var bu. Müdürümüz müdürümüz uzun boya sahiptir. Uzun boyludur. Ben de uzun sakallıdır. Uzun sahiptir. Zu neli eki Lı veya sahip. Cümleye göre yerine göre tabi. Uzun boyludur. Uzun boyaya sahiptir. Bizim dilimiz uygun değil. Aslen öyle. Yani sahiplik ifade de on eki lı Uzun boyu var da oluyor bu diye mi? Uzun boyludur. En güzel o var. Nasıl? var Nerede geliyordu? Bir şey yaptıydım da var diye. Yani sahiplik ifadeden var. Mesela onun gömleği var. O gömlek sahibidir veya o gömleklidir deriz ona. Gömleği vardır demeyiz. O varın ifadesi başka türlü. Şey. İnde ve li kullanıyorduk ya. Akiller için liyi kullanıyorduk. Benim erkek kardeşim var. Li ekun vahidun değil mi? İndi kalemun, Kalemim var. Değil Kalemim mi? Var. Hı hı. Evet. Bu şeysi nasıl bunu acaba? Belki zamanı değil ama merak ettim. Neyi? Cem'i. Bakarız inşallah. İki hadet defteri du varakın Bu defter çizgili yapraklıdır. Çizgili, yapraklıdır. çizgili yapraklıdır. Çizgilenmiş çizgili yapraklıdır. Du varak varak yaprak müsattar ise çizgili, çizgili satırlanmış setara dan bakın setara satır satıra bölünmüş yani satırlanmış o manada. Çizgili. Bu defter çizgili yapraklıdır. Türkçe de Elbette, Türkçe çok Arapçadan Arapça. kelime almış. Hı -hı. Ahmet u talibin zulimin ve külüğün. Ahmet ilim ve ahlaklı bir öğrencidir. öğrencidir. Veya ilim ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Burada ikisine duydu. Ahmet ilim ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Veya ilimli ve ahlaklı bir öğrencidir. Yani. Dört. Hadel gamisu zu küm min kasirin. Küm kol. Şu var ya şu. Elbise kolu. Evet. E, bu, gömlek, bu gömlek kısa kolludur. Şükrünün gömleği gibi. Kısa kollu. Veya Ali'nin gömleği gibi. Evet. Ve zaqe dukumun o ise o da uzun kolludur. Evet. El mescidul ladzi fi hayna zun nenaretin vahidetin. Mahallemizdeki mescid El mescidul ladzi fi hayna, mahallemizdeki mescit tek minarelidir. Bir minareli. Tek minareli. Evet. Bununla ilgili e, alıştırma devam ediyor kayda. İkra <gülüyor> Misalleri oku. Sunna havvilil cümlele atiyete misleha Sonra gelen cümleleri onun benzerine çevir, tahvil et. Önce misalleri düşünelim. Bir. Hadet talibuz zûhulugîn. Bu öğrenci ahlaklıdır. Burada zu et talibin hadet talibin haberi dolayısıyla müfret, müzekker bir kelimenin haberi dolayısıyla ona uygun olacak. Müzekkerlikte ve müfredlikte ona uyacak. Zu hulugun dedik. Zuhulugun. Bu eğer cem müzekker olursa nasıl olacak ona bakalım. Zuhulugun. Ha ulai't tullabu zevul hulugun oldu. Zevul hulugun. Zû, nüfret müzekker içindir. Zevû, onun çoğudur, Cem müzekker. Zevû. Yani, bu öğrenciler ahlaklıdırlar. Ahlak ne cevabı var? Nasıl? Ahlak neye cevabı var? Zû hulugun. Ahlaklılardır denmez ki zaten ahlak sahibi. Çok ahlak değil, bir ahlak sahibi. <gülüyor> Zevû, <gülüyor> yeterli ona. Zevû. Hâlih talibetü zatu külûğun. Bu bayan öğrenci ahlaklıdır. <gülüyor> Zunun müennesi yani müfret müennesi <gülüyor> zatudur. Zatü. Cemiyişi nedir? Evet. Hâulayet talibatu zevatu külûğun. Bu öğrenciler ahlak sahibidirler. Zevatu. <gülüyor> Hulasa özeti nedir? Zû müfret müzekker içindir. Cem müzekker için zevu kullanılır. Müfret mühennesi için zevâtu kullanılır. Cem mühennesi için zevâtu kullanılır. O sen, Hı -hı. Evet. Şimdi misalleri okuduk. Bu okuduklarımız misaldi. Dokuzuncu alıştırmadaki ikinci kısım, sümmeden sonra kısma geldik. Gelen cümleleri onun benzerine çevir diyordu. Evet aşağıda bir örnek vermiş. O örneğe uygun diğerlerini dolduracağız. Hadir raculu zu malin kesirin. Bu adam çok mal sahibidir. Çok mal sahibidir. Zu malin mal sahibidir. Aynı zamanda onun bir de sıfatı var. Kesirin. Çok mal sahibidir. Kesir burada malın, malinin neyi? Sıfat. Sıfatı. Ondan dolayı kesir, kesir alı geldi. Zu ise izafet terkibiyle kullanılır. Ve başına geldiği kelime sonu Cereder demiştik. Ne zaman? Esma-ı Sitte'yi görürken. Değil mi? Egun, Egun, Hamun, Femun Hamun ve Zû'yu görmüştük. Onlardan birisi bu Zû'ydu. Zafet terkibiyle kullanılır. Ve başına geldiği kelime sonu Cereder demiştik. Şimdiye kadar gördüğümüz örnekler hepsinde bunu gördük. Zû Kametin, Zû Veragın Zû ilmin, Zû Kümmin Zu menaretin, zu değil mi? Yani. Bu adam çok mal sahibidir dedik. Şimdi bu müfret müzekker için. İkinci cümleye müfret cem müzekker cem, cem için kullanacağız. Üçüncü cümleye müfret müennes için. Dördüncü cümleye de cem müennes için kullanacağız. Dolayısıyla bunlarla ilgili kişileri de değiştireceğiz. Bu da hazır dedi öbründe hayulay rical ha, diyeceğiz. Zevu malinin malin var mı çoğulu? Onu demeyeceksiniz işte. Zevu yeterli. De. Bak ne dedi? Kulugun ne değişti? Kulugun çoğulu ahlagun. Ama değişmiyor. Evet. Şey. Çok mallar sahibidir denmez. Çok mal sahibidir. Ya. Evet. Zu zewelün şek altındaki örneği yaparken de mesela bayanı kullanabilir. Elbette hade racul yerine hadi hilmer atü. Değil mi? Veya bir herhangi bir bayan ismi yani Fatime, Ayşe neyse. Nedir? Zatü Malin kesirin. Malin kesirin. Şöyle de olur. Havlâin nisâü. Lafızı. Seva atü. 4. dördüncüde. Evet Havlâin nisâü. Zevatu, malin fesil. Kadın, evet. meratu, kadınlar misal. Evet. Tamam. Zud anlaşıldı inşallah. İnşallah. Biraz çekip, da üzerinden... Bir sayfa kaldı bende bitirmeyelim Bir mi? Bir sayfa kaldı, bitirmeyelim. Kalsın? Kalsın mı? Peki. Kalsın mı? Kalsın mı?